367 numaralı konu Hazreti Ömer ile kardeşi Zeydin şehit olma arzusuyla Uhud savaşında zırh giymemeleri. Evet, Hazreti Ömer Uhud gününde kardeşine "Benim zırhımı al ey kardeşim." dedi. Kardeşi ona "Ben de senin arzuladığın şehitlik mertebesini arzuluyorum." diyerek zırhı almadı. İkisi de zırhı bıraktı.